Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz müminlerin altı özelliği. Müminlerin tabii çok özellikleri var. Bu akşam bizim konumuz altı özellikleri. Mesela bizlere TB 71'de rahim. Mümin ekeğimiz kadınlar. Mümin imaat anlamına geliyor. Amin. Mümin öden, imaeden. Ve müminatı mümine kadınlar. İman kalb ile tastik, dil ile ikrar. Ame'dene geliyor. Bir insanın kalben İslam'ı bilse, hak olduğunu bilse bile dil bunu ikrar etmeyince bir sayılamıyor. Mesela Ebu Talib Peygamber'e inanıyordu, hak peygamber olduğuna. Ama ondur gurur meselesi yaptı. Dille bunu söylemedi. Bir sayılmadı. Mümin erkekler, mümin kadınlar, bağlığım evliyam bağlı. Bunlar bazı bazılarının velisidir, yani birbirinin velisi. Veli dost anlamına geliyor. O kişinin üzerine her şey alan demektir. Mesela, mesela veli soru çocuğunun, onu her şeyine ilgilendir. Demek ki mümin erkekler, mümine kadınlar, bunlar divinin dostu. Dost, düşmanı zıttı yani. Dostudurlar bunlar. İslam'da ayrım olmuyor burada erkek-kadın arasında. Yani erkek olsun, kadın olsun, ehli imansa A birbirinden velisi bunlar böyle. Peki ne yapar da veli işte? Bunlar nedir görevleri? Yem bil marufi. Önce ilk işleri emri maruf. Yemurune <gülüyor> bil marufi. Marufu emir. Tavsiye söylemek. Bak ilk özelliği müminlerin erkek kadın ilk özellikleri bu. Emrin i maruf. Nedir maruf? Genelde Türkçe maller ile emeder diye bunu çeviriyorlar ama tam anlamı verilemiyor orada aslında. aslında maruf kelimesi arefe, yarif'den gelir. Biline arifini, arif. Maruf, bilinen anlamına gelir, bilinen. Yani İslam'da bilinen konuları bunları bir boyuna bunlar Söylerler, tavsiye ederler. Birkaç mühimi bir araya geldiler. Aralığında bazılarının eksi noksanı var. Bunları söylemeseler, bundan onlar sorumlu oluyorlar böyle. Bu mühiminin özelliği bu. Söylemek gerekiyor. Nedir buradaki mağarifaların bilinen şeyler? O anda kişinin durumuna göre bu değişir. Bir hasta veya bir yaralı kaza olmuş hastalığına getirildi. Önce bunun bakarla hayatına bak. Yaşıyor mu acaba? Yani kalbi atıyor mu? Nefes alıyor mu? E, ölmüşse takımına baktım artık. Buna. Önce yani kalbi çalışıyor, motor çalışıyor buna bakılır böyle. Kalbi çalışıyorsa Olmazsa hayatı organlarına bakılır. Hem ayağında kıra, şuna buna. En son bunlara sıra gelir bunlara. Böyle. Şimdi kişi ne yaparak eğer imanında bir zayıfı görürse, önce bu konuya girmesi gerekiyor. Bilhassa garim Müslümlerle, garim müslim. Neyse garim Müslüm, Müslüm olmayanla anlamaya gerekir Böyle. İngiliz olsun, Fransız olsun, Türk olsun, Arap olsun böyle. Ebu Cehil de evvel Arap'lardı ama gayrimüslimdi, müşrikti Mesela demek ki bir kişinin inancı noksan. İyi görüşü farklı, İslam dışı farklı. Örnek kaldısa şey yapmamışsın, gece kalkıp namaz kıl. Ya e bu olmaz boş şey bu. Yani iman lazım. İmanı yok. Namaz kılma farz değil. Kısa boş, kabul mi? Böyle. Önce kalbime bakılır yani. Çalışıyor mu kalbi? İmanı var mı kalbinde? Bu tabi anlaşılıyor kadar. Yani. Bundan sonra farzdan başlarıyor. Farzdan başlarıyor sonra. İki e kişi namaz kılmıyor. Kalsın anada efendim işte oruç, bugün sevap. Ramazan dışında, namaz oruçtan. Ama namaz kılıyor kişi. Bunda bir sıranın takibi gerekiyor normalde. Yani. İmandan başlayıp sonra farza geliyor. Bundan sonra sünnete gelir. Ânmekeri ve münkerin neyi? Beni âmmekeri, münkerin ne? Münker şiattan kabul etmediği, inkar ettiği şeyler <gülüyor> dinde olmayan şeyleri yaparsa Ondan da nehy etmek. Ve yani hevne nehi. Yani engellemek. Ona mani olmak. Ona da böyle. Peki nasıl sen bunu engelleyir bunu? Üç türlü hadis de buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Semri bir mülke gördüğü zamanlar onu eliyle eliyle. nedir el? Güç. Kuvvetle. Kimlere bu bu? Yetkililere mahsudu bu. Mesela bir polis. Bakıyor ki bir kadına tecavüz ediyorlar yolda. Polisler bunu güçle engellenmektedir. Yani bir baba, oğluna, kızına güçle engel olabilir. Olması gerekir yani böyle. Eğer güç yetmiyorsa o zaman Adı Cahmet'in Fibilisani'yi dil ile söylemekle söz olarak böyle. Bak bu haramlığımı yapmaya söylemek gerekiyor. Bu da söylenemese, mesela şahıçta pazarda, açlaşıyor, aç, aç, geziyor, öbürü arkada almış, arkada yaşıyor, Ramazan'da açışıyor, lokanta önünde, işiyor. Gidip o insan söylemesine gerekiyor. Ebu kalbi kalben, ona kızmak gerekiyor. Burada hoşgörü yok muhtemelenler, hoşgörü yok buraya böyle, böyle. Yani bir insan, hiç saymasak olan bir şeyi yapıyorsa, ona hoşgörü olmaz ona, ona olmaz müstahamaha. Önce güç ile, gücü yetenler için, sonra dil ile, sözlü olarak, buna insan imkan bulamıyorsa, ortamda müsaade değilse, o zaman ne gerekiyor? Kalbuna kızmak gerekiyor. Uzaklaşmak gerekiyor oradan. Bir insan kalbinde kızmazsa böyle hoş görüyor içki içiyor, kimsiyo hoş bakalım, daha uzunlar çalıyor ve kadın kız herkes dans ediyor, fazla cazar çalıyor ya e bunu hoş o zaman karametin böyle, hoş ki karamuş böyle. Bu nedir şimdi birbirlerindeki evli muafiyetler müker, toplumun birbirine kontrolü müsün bakalım Yani dinin devamı. Dinin korunması buna bağlı. Böyle. Eğer bu müessese çalışırsa, yani mümin de mümin kadınlar böyle, erkeği kadınlar böyle. Bunların bu işi doğru yaparlarsa din korunur, toplum ahlakı bozulmaz böyle. işte filan oğlu böyle yapıyor, bana ne? Niye bensere Yangın çıkıyor bir evde. Komşu yangın çıkıyor. Ama yan oradaki yangın sana gelebilir muhtemelen bu şeyler böyle. Yani toplum böyle bozulur böyle. Bir halat. geç örnek vermiştim buna da. Bir halat, kalın ip. Yani gemileri bağlarla genelde iskeleye bu şeyler onları. Bilekten kalın olur böyle. Bunlar lif olumlar şey. Bu tabii halat zamanı aşırı aşlına lifleri böyle kopa kopa öyle gider böylece. Din de böyle. Yani canım yani bunda ne olacak işe, ne olur denilse sonuçta din gider mutlaka diğer tarafa böylece. Yani topalek çöker böylece böyle. Bugün kendi oğlu içki içiyor, üşücük kullanıyor, şunu bunu yapıyor. Yarın sili onun başına gelebilir mesela böyle, gelebilir. Demek ki. Falklumun birbirinin kontrolü bu. Bu şekilde böyle. Gerektiği Her yere bunu söylemek gerekiyor. Böyle. Has Ömer Hazretleri biliyorsunuz sabah armazını kılırmak üzere tekbir aldı. Veşli işte Şerit Halifi iken tekbir aldı. Has hemen tekbir almazdı muhtemelen. Önce bir saflı kontrol et, safları. Tam düzgün böyle. Hatta icabında saflar arasına girer de böyle. Öne gelir, gelir çekil, eline bir denir böyle. Çek göğsünü dışarıya. Tam düzelti saflı hep gibiler böyle. Düzelti safları bir ama geçti, tek bir aldı. Allah-u Ekber. Sesi çok gülü sesi, davul sesi vardı. Hası teferin. Bir de sesi kesildi. Diyorsunuz, bir müslüman köle ya da Hristiyan köle bunu hançerle yaraladı zehirli hançerle kını çaraladı düştü oraya hemen ölmedi bir de karına geldi aşağı çekmiş hançerleri de başka dışarı döküldü Oradan birini birine abdullah bir Hristiyan şekilleri çekti ama durulurdu ağır hasta artık buna şarap bulamadılar. O günün koşullarında. Bir operatör deli dediği kişi o zaman ama iyi yok muhtemelen. O zaman narkoz yok böyle. Böyle canlı yüzden diridir evvelece. Barsaklarını dikti. Karını dikti. Bal şebeti verdi. İçti. Fakat tabi tam dikemiyor bağırsaklar Kaçırdı aradan sızdı böyle. Tekrar yine açtığı yarasını, tekrar başkalarını şey yaptı. Bakın, yani uyuştu yine bu şey bu zaman böyle. Hasenat abi, koronya tabii, sabrediyor ama. Süt verdi arkasından, süt de sonra o da çıktı başaklardan dışarı böyle. Dedik ki, ya Amar dedi, vasiteni yap, hayatın bir tavsiye etmemeli. Vasiteni Yap. O anda biri kendisine. bir cihadına geldi kendisini. Dikens çok sarsını seviyormuş böyle. Ağlara geldi, gelmiş olsun işte. Hasem ondan bir, bir kusur gördü o anda. Hemen orada evvel onu söyler. Bunu böyle böyle yapma dedim. O anda ölüm halinde cihadaya gelmiş onu söylediye. Yani günümüzde bu meside çalışmıyor muhterimler? Çalışın da böyle. Kadınlar bir araya gelirler, birbirinin eşsinin kusunu görmeleri gerekiyor. Bunu birbirine söylemeleri gerekiyor. Erkekler bunu gibi. Hatta bir erkek yabancı kadına bile yollayabilir, söylemeyi dinimize izin var, dinimizde. Abi başka mesele bu uygulanması, izin var dinimizde. Söylemeye gerekiyor. Bu nedir? Toplumsal bir kontrol düzen böyle, bini koruması için. Demek ki müminlerin ilk özelliği bu. Yani dini sahiplenme, din benim dinim deme. Dine gelen bir zararı işin tutemesi. E biri yeni bir araba alınmış, sıfır. Son model, sürü kilometre yeni bir araba alınmış aynı ortasından. Evim dükkanına bunu çekti bunu. Oradan bir kürzün yaramak çıralı bir, bir çizdi. O şey çizdi onun bir şekilde. Kişi ne yapardı? İşi cüz edilmedi. Cüz edilmedi. Işte. <gülüyor> yeni bir elbise diktirmiş. Hazır almış derse yepyeni bir şey. Onun daha yeni giydiği, Yavaş havada şöyle. Bir araba hızı geçti. Üzerine sıra sıçrattı. Üzerine böyle şey. İnsan nasıl kızar o anda? Demek ki elbiseye gelen zarara Arabeye gelen zararı insan nasıl kızabiliyor böyle. Yani. Eline gelse bağırıyor, şarj'a kavga edecek insanın kişi bu şekilde. Dine gelen zararda duyarsız olmak bu Allah korusun imanın zafiyeti böyle. Yani, yani dine, dine gelen bir zararda duyarsız olmak hiç umursam ama bunu imanın zafiyeti bu. Önce bu gerekiyor. Sonra Mevram salate <gülüyor> Ve bunlar namazlarında doz doğru kılarlar. iminler erkekler namazlarında vaktinde farzıyla, vacif sünnetiyle, erkanıyla namazlarında dosdoğru doğru kılarlar. Bu da müminlerin özelliği. Demek ki namaz kılıyorsa bir mümin, o mümin gerçek mümindir muhtemelen böyle. Ve yüttüğüne zekate ve müminler zikatında tas tamam verirler. Burada iki faz ibadet burada. Mevlem zikrediyor bunları. Namaz, zekat. Nedir bunlar? Namaz, bedensiz ibadetlerin başı. Mesela kuruluk dille beden oluyor bunlar böyle. Fakat bunların başı namaz. Zekat edir bu da mali varlıkların başıdır zekat, mali varlıklar ekonominin böyle. Bir insan beşer şey namazını düzenli kılıyorsa, dikân tam veriyorsa, diğer yapması daha kuvvetleşirmiş kimseye. Ama kişi beşer şey namazını kılamıyorsa, düzenli kılamıyorsa, zekat veremiyorsa onun dini yarım bu muhtememdir. Oluyor arkadaşlar. Ne yazık ki öyle Müslümanlar var. yani Gerçekten kalbi falan temiz yani. ahlakı falan güzel bir Müslümanlar var. Fakat namaz konusunda gevşekler ama. Onlara göre canım bu bir borç bu. Borç ama Allah karşı borç. Allah'ın emri muhtemem böyle. Sonra Namaz aslında boş demek Namazda şey değil, boş anlamda boş ya boş böyle. Namaz boş anlamına gelmez de, namaz aslında gıdadır, manevi gıdadır böyle. İnsan ruh bedenler oluşuyor insan, ruh bebeden. Beden gıda alması yaşar mı? Yaşar mı? önce hava acaba beden, hava her yerde lazım bu. Yani tuvete, banyoda, her yerde hava şart. Yani tuvalete ate hava da biraz res olayım. Yok burada. Bunun ay benziği imana benziği iman böyle böyle. İkinizliği su. İnsan aşırı uzun zaman dayanabilir ama Mustafa dayanamaz susuz insan böyle. Çünkü beden şekilli mi? Kanda yoğunlaşma başlar, kanda yoğunlaşma başlar. Kan yoğunlaştığı mı? Tabii damarlara kan dolaşımı durur, ölür insan böyle. Bu denedir farzlar işte. Farzlar, yani su böyle. Sonra diğer gıdalar. İbadetler de aslında ruhun gıdası bunlar. Böyle. İmansız ruh yaşayamadı. O ruh ölü anlamına gelir. Yani kalp ölü budur böyle. Kalbin karaması budur. İmansız böyle. İnansız. Allah korusun tehlikeli bir şey imansız. Önce kişi kendi huzur bulamaz böyle. Acıyıcı olur, sıkılır, bunaldır, daraldır. İçinde sitirsi olur. Hayatta böyle geçer. İmazda kişi böyle. Sonra demek ki namaz nedir? Ruhun gıdası mı? Ruh gıda aldı mı? Ruh böyle huzur bulur, rahatlar mı? Ne zaman? Eğer namaz güzel olursa olasılır. Ayet-i melam büyüyor Ama insanı alıkoyar. Ne kadar? Fuşşate, münkerattan böyle. İnnes-i başlıyor. Ama insanı alıkoyar. Fuşşyattan, münkerattan. Bir insan, Bekşikiyet'in namazını kıldığı halde, harama gidebiliyorsa, harama bakabiliyorsa, münkerat, içki, kumar, şunları bunu yapabiliyorsa, Salıcal düne gidebiliyorsa namazında kusur eksik var. Bir gün Hazreti İbni Abbas Hazretlerine sohbet ediyormuş. Peygamberimizden sonra, sonra biri geliyor sohbetine Ya Yahya Abbas diyor, benim de şöyle bir kusurum var, bir günah yani. O günahı bırakamıyorum. O günaha bir bağlılığım var. Ona göre kurtaramıyorum. Ne yapayım? Onun tavsiyesi namazını güzel kıl. Güzel kıl bakalım. Biraz sonra başka bir yere geliyor. Tabi devam etme soru sorma kendisine. O da şöyle o da o şey o da başka bir günaha müptelı olduğunu, bağımlı olduğunu mesela bir kızıyor, öfkeleniyor. Biri şunu bunu yapveredir bir şekilde. Böyle devri şan'a geliyorlar. Büyüler farklı güne işiyor ama onu bırakamıyorum diyorlar biri bağlayım onlar diyorlar hebine bunun tavsiyesi ilacı nedir verdi cevap namazını güzel kılmadın güzel kıl cemaatten birinin dayanamadı ya İbn Abba, ey Abbas oldu yani Ey Abbas oğlu oldu radanhum hasetleri birkaç arkadaşımız geldi sorular farklı. Cevap aynı ama ama nerede kal? Haydi böyle. Haydi okudu. Yani namaz var. hem de innesa tenha falan ki namaz kesinlikle alabiliyor. O namaz insana alıkoyar Huşyata münkerden beri. Yine Peygamber zamanda as-saadette bir gençin adı anıldı peygamberimizin sohbetinde. Dediler ki Ya Resulallah bir genç var beş şartlet namazını camiye geliyor. Namazını çok güzel kılıyor namazını. Namazını güzel kılıyor. Ama işte ona şu bir kusur bir günah eşiği yiyor, Düşkünlüğü var. Onu bırakamıyor. Gülü Aleyhisselam Hazretleri namazı Güzel namazı bunu onunla alıkoyar bu muhteremde. Ve alıkoydum Demek ki ölçü bu muhteremler. Acaba namazımız kabul oluyor mu? Acaba namazlarımızın bahşerde o kadar uzanacak mı? Ve kalıyor mu? Bahşerde bizlere konacak mı? Herşeylerimizde müretip gönderilir eskiden. Yok dedim tam bir telefon. Mesaj gönderirlerde, mektupta eğer adres yazarken yanlışım oldu mu, mesaj gitmez mi, geri gelir evet. mi diye. de telefon çevirirken, bir numara mı, şöyle bir numarayı, diye bir numara, yalnız bastık, çıkmıyor karşıki. Allah <gülüyor> ya çıkmıyor acaba? <gülüyor> Başlıman çıkmıyor, başlı çıkıyor. Gelemişsin, gelmişsin, kızıyor karşı bu sebeple, ne arıyorsun benimle beraber? <gülüyor> Demek ki. Bakın bir numara yanlışlığı, yanlışlığı ne yapıyor? Mevcut o iletişim sağlamıyor mı İşte namazla bile kurtulmuş Allah korusun. Maşya namaz varamıyor Mustafa'lı bir şeye kuran böylece. Nedenin bunun ölçüsü, namazın ölçüsü, eğer namaz bizi kötülük alıp koyuyorsa, alıp koyuyorsa namazı kabul oluyor. Nasıl alıp koyuyor insanı? Eğer bir namaz olursa kişi bundan dünyada peşin birer alır. Mutlaka alır böyle. Mutlaka alacaktır. Ne alır insan bundan? Bir tad alır namazdan. Hiç namazın bile. Hatta aydın sonra melahm bürüyor. Allah'ın zikri daha büyüktür. Ve zikru ekber. velezik zikru ekber. Allah'ın zikri namazdan daha büyük. Bak. Hangi Allah'ın zikri? Burada zikir hatırlama, huzur anlamına geliyor burada. Bir insan namaz kılarken Allah hatırlası Allah huzurundayım diye. Allah beni görüyor, biliyor. Büyük O'nun büyük. Egemi O'dur. Böyle. O bizim Rabbimizdir. Böyle. Ona döneceğiz mahşerde. Biraz Fatiha'da ne geliyor? Maliki Yemin'i din okuyor. Kırk defalar gününde. Maliki Yemin'i din günü, tek Maliki hâkim, egemen Allah Celle Câli'ye böyle. Yani o anda namazda kendimizi mahşerde kabul etmemiz gerekiyor. Mahşerdeyiz. Mah Hesaba çekilmek üzereyiz böyle. Bin bir ayak üzerine. İzdihak böyle. Bütün malikat orada böyle. Hesaba çekileceğim. İşte velham görüyor namazda Allah'ı hatırlamak namazdan daha büyük böyle. Yani sır bedensel namaz ama kalp gaflette. Yani biz yaptığımız gibi görmez o zaman. Allah-u Ekber böyle. Artık akıl orada, fikir orada, göz orada, gönül orada böyle hiç ne okuduk, ne kıldık. Şahidi de mutlaramdılar. Bir köyün birinde Ramazanmış, yazınca günler Ramazanı gelmiş. Bir av, ah, öküzü aslanmış birden bire. Öküzü. Onu tabii çift öküzü sürülüyor. Büyük ineğin büyük yanı böyle. Hastanınca bakıyorlar şimdi aile karı koca, bir de, ne yap, Ne yapalım? Ölecek. Keselim bunu bari. Kesiyorlar bunu. O zaman tabi dondurucu yok. Saklama yok bu şekilde. Hava da sıcak. E kavuş hepsini büyük bir biz de. Ne yapalım? Kadın diyor ki, hazır bugün Ramazan diye böyle. de. Yıkıra bahşeyelim köylü çağıralım. köle biz yazı verelim böyle diyor. Kalalım yeter böyle. Tamam mı tamam. Öyle az geç olmaktı olmuş bu da. Hemen bunlar... Aşağıda suyu olan muhtemelinde adam öküzü kesiyor, yüzüyor, suyu yapıyor. Kadın suları kazanarak koyuyor. O küyün adet herkes akşam camiye adet camide kararlarmış. Bunda bir oğlu varmış, 12 yaşında. Diyor ki oğluna, oğlum ben diyor annemi yardım edeceğim. Sen diyor camiye git diyor, namaz kılanları itaat ediyor sen de cami git oğlum diyor. Namaz kılanları iftara dağıtıp bize veriyor. Peki babacığım diyor. Büyük böyle bir kuşa böyle. Bir camiye git namazı kılıyor. Hemen çıkıyor dışarıya kaplı dikiliyor. Çıkan cami avunca bir dakika durur musun? Ne var yavrum? Hoca ne bu namazda? Düşünün ben kalkan oğlum diyor. Niye sordun? Yok bir şey. Soruyor soruyor. İlk kişi biliyorlar. İşte şunu okudu, şunu okudu. Iki Bir de İmam okuduğunu biliyor. Üşüyor. Ama cemaatleri merak. Ya bu köy neyi soymuş acaba bu şekilde? Bakalım ne olacak? Ne var bunun al bakalım diyorlar. Şimdi küçük üçüne. Babam işte, itiraz etti bize. Yani bizim mi? Evet size. Peki. Tabii köylü daha gidiyorlar böyle. Şimdi bunlar yani bütün köy gelecek diye birkaç sohafları kurulmuş. Bir iki odaya. Büyük hazır yapılmış. Bakıyor babası bakıyor. Annesi bakıyor oldu. Aaa bir hoca imam iki de cemaat. Oğlum var hani ne cemaat? Baba sen bana cemaat çağırdı namaz kılınan çağırdı bu adam. Bunu namaz kılmışlar. İşte bu ten cemaatimiz Mevlam buyuruyor. Müminler namazını dostluk kılarlar böyle. Hem bedenen. Hem ruhan kalbe. Gerçek namaz. Muhteşem. Mal budur böyle şey. Şimdi bizler böyle insan olarak mesela biri bize karşı bir gösteriş yapıyor. Sevim evim böyle laf ediyor. Ama biliyoruz ki kalben söylemiyor. Bu nedir? Geçesi muhteşemde. Geçesi muhteşemde. Yani samimiyetsizlik. Demek ki namazda da yani hepimizin başımıza, hepimizin bu muhtemelen, hepimizin yerde bu. Ama gerçekte bu ama. Nedir? Namazda bir laubalilik böyle. Dünyada bütün işleri, çözümünü namaza kavuşturmak, hep aklı, gönlü namazda, namaza değil de oraya vermek, bu nedir? Bir samimiyetsizlik muhtemelen Allah'a Kıcısal'a. Ellerin kendi kaderine gerekiyor demek ki namazdayken, kendimizi namaza vermek. Allah huzurunda Celleşe Aleyhi ve Efendim. Ondan sen tamam çıkalım onu düşünelim ondan sonra. Ve zekatı verir verirler da verirler bunlar. Zekat aslında nema, büyüme, temizleme, tezkiye anlamına geliyor. Malı da bu temizliyor. Yani ağacıyla budamaya benziyor. Zekatı verirken Gerçekte mal çıkar gibi görünüyor. Kasdan çıkıyor yani. Cepten çıkıyor böyle. Bakıyor kişi, bayrağı para çıkıyor. 102,5, iki 1 Tabii çoksa da büyük meblağ. Çıkıyor. Bu neye benziyor? Ağacı budamaya benziyor. Büyük kocaman bir ağaç. Onu buda, onu buda derken anlamayan kişi Allah niye? Bunda bu kişiye ağacı yazık o ağacı Halbuki ne olur? Ağaç daha gül olur. Daha Dolayısıyla fazla her muhtemelen. Zekat da ertelenmez, artar. Ne ama bime olur o namaz zaten. Artar vereceğiz Yüzde iki bu şu, bu farz olan herhalde. Farz olanı e, bunun dışan tabii nahır orta isteme de verebilir. Vermezse günah var mı? Yok. Verirse ne olur? Arete gönderir ortadan. Oh, Arete gönderir. Bir gün, Yürüm Etem Hazretleri, Yürüsünün padişarken, orasında, padişanı bıraktı. Dervişi yeşi vurdu. Allah yolunda, Allah aşkıyla yanında tutuştu. tab o yoldaki işi boş kalmaz. Bir kâmet erdi. Bir gün, bir yolda camiye oramış İki namazı kılmış, oturmuş cami önünde. O köyden biri geliyor. Köylü bunu biliyor ama yaşamın. Gerçekten fakir mi? Çok. Gelir, ey cama, biliyorsunuz durum mu? diyor. Çoğu köyde aç. Biraz Arap'a, Buda'ya param yok. Yani katı istemiyor. Arap'a Buda'ya razı böyle. O ödeye ölçecek bunları böyle. <gülüyor> Tabi, o, bu böyle bir şey diyorlar. Yalnız bana para veren, ama şata koşuyor. Anneme dua et, babama dua et, bana dua et. Böyle şart da veriyor. Sıvı ayetime geliyor. Onun için bir dinar varmış, bir para varmış. de böyle? Te o kadar. O da onu veriyor. Veriyor ama hep dua ediyor o isteyen eşini. Allah senden razı olsun. Allah seyretine koysun. Allah her sebebi şey adını versin. Hep dua ediyor ona. Böyle şaşırıyor ki Allah Allah. İbrahim ne yapıyorsun sen? Hem sana veriyorsun. O sana dua etsin. Yok ben onu da yapmamız o, o hayatı. Bunlar diye postacı, postacı yapıyorlar. Bunlar diye postajı farklı posta, parası posta bunlar verip diye. Aldığı parayı aha götürüyor bunlar verip diye. Yani gelmesi diyor ve kalacak. Öyle mi kalacak bunların hemati? Şimdi dünyadan bakınca kişi verirken genelde biraz bazense olabilir böyle yani acıma içinden, candan koparma, ne malcanın yongası böyle. Yani bir camdan koparma girerken şey gibi oluyor. Dünyadan böyle görünüyor. Bir de mahşerden bakalım. Mahşere hesap başındayız. Müdem başındayız. Münaz yapıp tatılıyor. O zaman ne yapacağız? Ne vermişsek? Biz konuyor belirce. Hem katına rakam, En az 10 katı böyle Daha katlanıyor. Katına buraya konuyor. Oradan bakınca durum farklı oluyor. Şimdi eta gönderseydim Allah adam gönderir bana. Öresiyle ve Allah'ın itadele melam buraya. Yutgunullah öresileri. Ve, ve yuti'une itaat. İtaat. Et yu. aynı diyor film seyri burada. İtaat ederler itaat emre tam bu buneme. Allah ve resulühu Allah Resul Peygamberi at eder Allah'a ve Resul-i yani Ben Allah'a etmem yani derse olmadığı böyle. Var ya günümüzde böyle Kur'an Müslümanlara böyle böyle. Yani Peygamber dışlayanlar böyle. İslam değiştirmek için e, İslam'ın dört temeli vardı. Edileşeydin Umun. Dört temel İslam'ın vardı. Kitap. Süleyman İmmet, Kıyas-ı Fuku'lar böylece. Bundan ne yapıyorlar şimdi? Kitabı kabul ediyorlar. Peygamberi düşlüyor, icma düşlüyor, kıyasluklar düşlüyor. Yani dört temelden üçünü yıkıyor. Tek temelde sallanıyordum aslında bu sefer. Bunun için ne gerek Allah'a cehaletiye, res Peygamber'e itaat. Nedir Allah'a itaat? Emirlerini yapmak, neyine karşılmak. Emir yasaklar var. böyle. Işte, Öyleyse haram kılınmış, yasaklanmıştır. Ondan kaşınmak gerekiyor. Peygamber itaatta nedir? Peygamber'in sünnetine, pe sünnetine sarılmak. Mesela bir örnek vereyim. Sabah, mı, akşamdan sonra Allah'ın lezi okunuyor. Kaşarın son 3 ayetine okunuyor. Hadise böyle geliyor. Son 3 ayetine okunması geliyor. Hadise geliyor. Sünnetir bu. Bazıları mesela Enzel'den başlıyorlar. Bu tefavüz diye mi terimler? Yolun başında sürret budur mu böyle? Değe daha daha az. Yani 10 ay okumadıysa, eğer bakın daha daha az okumak. Eğer bana bağdan bak, isa sonra belirleceğim. Ula ekesihamullah. işte bunlar var ya meğer böyle bu iş yapanlar. Şer hamuhumullah, Bu da aslı rahime yerhamı Bu film zahir ediyor. zamirdi onları anlamaya geliyor. Aslında sin gece sin gelir. Mesela Yakur Sefe yokul, ileride, şey yokul, ileride. Buradaki sin ise kegi geliyor buradaki böyle. Allah rahmetini kapatacaklar. Allah rahmetini kapatacaklar. Bunun Allah rahmetine kavuşacaklar. Rahmet. Nerede? Dünyada, kalbimahşerde ve tabi sonra cennette. Demek ki kim bu amelleri yaparsa o kişi Allah'ın rahmetinin altına giriyor. Allah'ın korumasına giriyor. Rahmetine giriyor. Böyle. Kişi bunu dünyadan fark eder. Gönlü rahatlar huzur bulur. Allah terik teşmeti olur. Gönlü rahatlar huzura bulur. Gönül rahatlamayınca, kişi maddi açıdan ne olsa olsun işi gücü makam mevki nimetler. Yani evi sarayı kış güneş olsun ama gönül bir daraldı mı, gönül bir sıkıldı mı, ruh bir sıkıldım, huzur bulamadım mı dünya zindan olur. İçin Holding se intale kalkıyor, Holding sahibi intale kalkıyor tabi. Kabirde nurlu tabuna kabirlerde. İn yıl azin hakim Allah ciceğer mevlamız azizdir ve hakimdir. Aziz bu esma hüsnadan. El aziz mevlam aziz izzet sahibi güç kudret sahibi mevlam. Kimse onun gücüne üstün gelemez, engelleyemez. Rab ne dilemişse onu yapar. Kimse bunu engel olamaz. Mesela bir insan kim olursa olsun, dünyanın en başkomutanı olsun kendisi, ordu hak edecek bir hava koşulları, uçak kalkmıyor mesela. Bir sis kalktı da havalarını, sis. Siz uçak kalkmıyor. Bir tipi oldu, uçak kalkmıyor. Tam çalışmıyor, şu bu çalışmıyor. Efendim, şu engel, bu engel oldu. İşte hanım hastalandı, külük ağır hastalığını götürdük, doktora götürdük. Demek ki, kullar bir şey engel oluyor muhtemelen. Ama Allah bir şey dilemişse, olamaz efendim. Evet, efendim. Hakim, her şey hikmet yapar. Neden bu şekilde, bu aklımıza emez bazı şeylere? Fakat zaman gelir, kişileri anlar. Müsterimle. Öyle olması gerekiyor demek ki. İşte bunlar dünyada. Bir de bunun tabi uzantısı zor ahirete. Oraya bakalım. Ve <gülüyor> Allah. vaat ediyor şey Allah'ın vaadi. Yere gelecek mi? Gelecek. Evet. Elmi ve minati Burada Mevlam vaat ediyor, mümin erkeklere, mümine kadınlara. Cennatin cennetleri. Cennat, cennetin çoğulu. Sekiz cennet var. birinlerde nerede? Biri milyar, kaç milyar ışık ötüde ama. O kadar büyük cennetler. Böyle. Sekiz cennet var. Burada Mevlam vaat ediyor, ahirette cennetleri evrende tek güvenli yer cennetler tek güvenli yer cennet arad alemine bakıyor cennetler tek beraber orada böyle Bela bir mevkamın emin müttekil orada eminde emin de güvenli yerde tecmüs aynhar altından ağaçlar akar, nehirler akan Tecrimten har. Ağaçın altından neler akıyor? Şimdi önce cennettin güzeli bahsederken önce ağaçlar ve akar sulardan bahsediyor genelde Kur'an'da Neden acaba? İkbalallah'da öyle. Önce tabii mahşere gidiliyor. İkinci sur üflenmesiyle beraber ağaçların başlıyor müterem öle insan araya gitmiyor. Berz-i alemle gidiyor. Berz-i alem mi? Başka böyle. Ayet değil arası böyle. Berz-i alem böyle. Ne zaman arası alem başlıyor? İkris üfleyince böyle. Yer göre değişecek, düzen değişecek, başka dengeyi geçirecek. O zaman araya başlıyor. Böyle. Ölüm sayede başlanıyor. Önce kabren kalkılıp mahşere gidilecek. Haçlı toplama yeri, içli mekandır. Mahşer toplama yeri. Böyle. Ne kadar canlı varsa, canlı, bitki harcamı tabi, insan hayvan, melekler, cinler, daha bilebilir varlıklar gökte ne varsa göklerde, gezegenler ne varsa, gelecekler var böyle, bahşer evvel, üst üste evvel, Dünyada olacak bu ama dünya değişecek ama, dünya çok büyüyecek bu dünya, çok dünya büyüyecek. Dünya dümdüz olacak. Deniz, çukur, dağ tepe kalmayacak böyle. Gümüşümsü bir metal, maden olacak. Dünya yüzeyi yanacak. Güneşle yakın olacak dünyaya. Güneşin daha gücü büyüyecek. Yanmaya başa çık. Muazzam İztiham herkese mahşerde. O gün oradan egemenin Allah geleceği alıyor. Dünya ayarası siyatıyla giriyor, dünya ayarası siyatıyla giriyor dünyada. Orada artık sebep yok böyle. Kul parmakla kımlı alışverilmezler, kımlı tam yer böyle. Herkes böyle orada, başlayacak yanın tabi tabandan yanıyor, müreşten başı yanıyor, mahşerde ve korku, korku, ne olacak halim? Allah koru çekecek kulunun sorguya çekiyor, sorguya çekilme böyle. Şimdi orada ağaçlık var tabi, susuzluk var. Ölüm yok ama. Kişi yanacak böyle. Ciğerleri yanacak böyle. Dili kuruyacak. Su, su değil böyle. Bir de onlu suyu hasret böyle. Tabi bir su içeri olacak. Hazreti Kevser'den. Onlar, Falkesan'ın tabi onlar. Şimdi mahşedansa neye gidilir? Ziyanete girince önce ağaçlar ve akaslarımızdan böyle. Akaslar Gelince abi ehel-i cennet gece kapı yiyeceklerini kapısına kimler var peygamberler, sıdıklar şehitler, evli allah böyle mütekiiler, zahitler böyle makam makam müminlerden mütekiiler kapıya gelendi. Rıdvan karşılayacak bunları. Buyurun bakalım dedi girem bakamayacak izin vereceğim mütekinler. Tabii cennet hayatı. Farklı hayat ama, yani dünyadaki denge, düzene benzemiyor. o yani böyle. Hiç kimse böyle hayalini, cenneti tasavvur edemez, hayalini canlandıramaz. Çünkü örneği iş yok, dünyaya benzemiyor. başka denge, düzenle orada böyle. Peki, dünya bunun örneği var mı? Her şey örneği var dünyada. Örneği var. Düşünün ki, bir insan doğu bir yerde kutu doğmuş, yani Sibir'de doğmuş, yani kutu doğmuş, kutuplarda doğmuş. Orda olmuş, orada yaşamış, orada büyümüş, başları görmemiş, ömrü kuru da Bir de ekvator başında Dünya'da, bak ne bak. Aynı Dünya'da böyle, ekvatora böyle, tamı zıttı bu şimdi. Ekvatorda buz, her taraf buz. Altı ay ve altı ay gündüz, aklı tanrılar. Her taraf buz böyle. Sebze, meyve, ağaç, maaş yok. Bitki yok muhtemelenler. Her tarafımız. Ekvator'da gece gündüz hep 12 saat. Hiç değişmiyor ekvator'da. Hep aynı 12 saat gece gündüz. Orada sıcak mı? Sıcak. Her şey almıştık hep böyle. Şimdi kişi kutuda yaşıyor. Orada o büyümüş. Başka görmemiş. Onu derse ki, işte bir ekvator diye bir yer var bu dünyada. orada hayat başı hayat derse inanmaz. Olur mu? şey muhtemelenler? Ekratı aslında kutu benzemiyor bende. Yine mesela bir insan çölde yaşıyor, göçebe çölde yaşıyor, çadırda yaşıyor bir şey, çölde ama su bir şey olmuyor Uzak kuyudan su çekip bir anca getirebiliyor, çölde yaşıyor böyle. Bir de mesela biz ülkemiz gibi bende güzellikler güzel illikler var elhamdülillah. İşte cennetteki düzen de farklı düzen. Orada gece gündüz yok cennette. Gece mi yok öyle, Zaman birim yok cennet. dil yok cennet atıyor böyle. Nuruk kendisinden nuru böyle. Aynı iklimde. Bol her şeye bol. Büyük büyük cennet. Orada ne var? Ağaçlar var. Ağaçlar var ama denge bizden başka. Ağacın kökü yukarıda dalı aşağıda atmıyor Ağacın dalı nasıl insanlara? Şimdi çıkacak merdivenler küçük bir Orada bir zaman olmadığı için de her zaman, her hazır cennette. Haldine <gülüyor> fiha <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> orada bir de ebedi kalınacak. Haldine <gülüyor> fiha orada ebedi kalıcı olurları halde. <gülüyor> halde, hal anlamı geliyor burada. Ebedi orada kalacaklar. Ebedi. Yani Çiftlik yeri değil. 3 yani. gün 5 gün kalacaksın bir e, tatil yeri değil. Tatil değil. Ebedi hayat. Yaş 33 erkek kadın. Aynı yaşta. Aynı bu. Herkes Adem aleyhisselamın boyunda. Yusuf aleyhisselamın güzelliğinde. Daha o sesinde. Herkes güzel muhtemelen. Kadın erkek aynı yaşta. Herkese de huzur. Dönüllerin gayet ferah. Yani yerçekim yok cennette. Külü sıfır. Külahman yok orada. Yedin eşsin gazı çıkıyor dışarıya. Tuvalet yok. Burnu atmıyor. Kulak atmıyor. Göz eşi yok. İdrar yok. Şubu yok. Kir yok. Kir yok. E, terzi merci yok. Berber yok. saçta büyümüyor. Tınak büyümüyor cennette. Kim bebelik yapar orada böyle? Ne yapsın ya bebelik orada? Her şey bu olmuş. Yani Saç binmiyor, tınağı kesmesi yok. Yıkamayacağım otomu cennete böyle. Til yok, toz yok. Tek bir sinek, pire, büyük yok cennette. Böyle. Toz yok cennette. Yani farklı bir hayat. Böyle. Farklı bir hayat. Gecesi yok. Artık işte dün, öbür gün, yarın, haftaya yok. Adam milyonlar yılda geçiyor, aynı yaşta, hep aynı huzurda. Hiçbir şey değişmiyor böyle. Biraz işte şuna cam sıkıldı. E, şuna cam sıkıldı. Yok mu? Herkes iyi olur Hadi İyi giremiyor oraya. Önce yanacak, iyi olacak. Yani günah yanacak önce böyle. Herkes iyi. Herkes tam ve salih insanlar. Herkes dört öteki Müslüman oradakiler. O şekilde oraya giriyorlar. Gayet böyle her şeyin güzel. Mesakine tayyib'e ve mesakine tayyib'e. Bir de tayyib'e tertemiz meskenle kök saraylar. Mesakin, meskenin çoğulu. Geliyor. Tefsir-i Kebir'de bu mesakin üzerinde belki bir sayfa izahat veriyor muhtemelen böyle. O mesken üzerinde. Altından zümrütten inciden yakuttan, yani her şey mücevherden böyle köşmeyle. 70 kat, her kat 70 daire Her daire düşünün dayanmış. cennet ipekleriyle, cennet yataklarıyla, ama şeffaf, yani mücevher, ama birbirini odan gösteriyor birbirini. Gösteriyor, üzerine taras, üzerine dalları. Yani bir insan o kadar büyük büyük şey, köşleri dünya yılı ele geçişi geçsin köşeleri bitiremiyor. Her da grubu huzur içerisinde köşlerinde Hücjenat adın ve adın cenneti olanlar bunda biraz adın cenneti. Sekiz cennet var ya biri adına adın cenneti. En güzel cennet bu buraya girenler ne bir sürü şehitler böyle. Buraya iyiler buraya giriyor buraya. Her cennetin meyvesinin tadı farklı. Dünyada bile mesela fıran yerinde de fıran yeri elması daha güzel, fıran yere daha güzel, fıran yerin daha güzel olur Dünyada bile sezi meyve farklı oluyor böyle. Fıran yerin tatlı olur. Demek ki farklılık Dünyada bir örneği var bunu belirle. Her cennetin meyvesi tadı da farklı olurlar. Kızası daha farklı, havası daha farklı. Bu hep belirle. Daha farklı oluyor. Orada havaya Solomon cennette. O da yok mu? Havaya Solomon cennette berber. O da insan külfet diyor. Durma da evet al, ne başla ne başla. Durma alber. Bu külfet bu insanlar ederler. O da yok cennette. Namaz, namaz yok cennette. Leker zaten yok cennette. Çalışmak yok. Çamaşır ütü yok. Bulaşlık yok. Yani böyle. Ekmek yapmak yok, yemek yapmak yok. Böyle çarşıya, patiite gitmek yok. Pazar etmek yok. Marikate gitmek yok. Her şey hazır böyle. Her şey hazır. kızlar var, erkek, milyonlar var, genç delikanlılar, çocuklar. Bundan hizmet edecek insanlara böyle. Hediye Mesela su eline getiriyor böyle. Ama suyu kaldırım ya mı? Çünkü sıfır kira da, gerçekim yok Yani tutuyor yerinle böyle. Gezi Herkes eşi olacak yani, eşliği eşi böyle. Her geziyat evet, yani. eşi olacak. Her erkek eşinde ardını bulacak. Her kadın eşinde ardını bulacak, her kadına muhtelemde. Yani başlısıymayacak, başkasına böyle Her erkek eşinde eşini eşleri bulacak böyle iş. Ahlak her şeyi şeyini bulacak ondan ve oradaki sevgi hiç azalmayacak, artacak azalmayacak böyle, ebediye bu şey böyle. Orada tabii doğum diye yok cennet müsterenleri, yani çocuk olsun olmayacak böyle. Diyanet mesela bayağı insan şurada sakındır altında yine tam olmaz evde, orada bu diyor cennet evbela, yani çocuk orada olmayacak, olmayacak orada ve. Tabi böyle kadınlar orada adı göremeyecek, cenneti göremeyecekler. Terhim olacaktır kadınlar da. Bir de mutluluklar, gerçi Muharrem Mersel ama kitaplar bunu yazıyor. Hatice işte, buyuruyor Aleyhisselam Hatice bunları. Bir de e, cinsel işinde kişinin yadışından bağlı olacak. Böyle. Yani dünya gibi kısa, boşum olmayacak dünyada bu arada. Hatice akıntı gelmeyecek cennette? Akıntı yok cennete yani kış iş, kadar eşinde görüşebilecekler bunlar, elinde olacak Fakat bunu üzerine bir şey daha var ama şimdi muhteremler. Bu da yeterse şimdi. Rabbucu kullarına muhteremler kullarım ben de razı mısınız? Bir zaman sonra ama, ne kadar bir zaman sonra? Orada zaman yok ki, bilinmiyor. Belki bir milyar sonra, bir milyar daha önce. Tabi cennet herkese birinin eşini buldu. Peki nasıl olacak bu evlenme cennete muhtemelenler? Dünyadaki eşinden iki taraflı biriler böyle razı şeyler, iki şimdi müşerse, iki cennete girerlerse oraya beraber olacaktır cennete. Böyle. Cennete girer, girerlerse iki separece. E, dünyada geçirmişler ama işte çok tüketim kalmasın diye şu diye bu diye böyle artık bir aşırı alıyor, biri sabrediyor, biri bahsi görüyor icabında böyle sonra katlanıyor. Yani zorla bu yuva yürütülüyor böyle. Ama biraz zorla ki oluyor böyle. Huzurlu olmuyor fazla. Bundan iki cennete girişe bile orada böyle olmayacaklar mısırlar? Olmayacaklar böyle. Şimdi dünyada genelde çoğunlukla kadınlar fazla oluyor dünyada. Hikmet var Cennette eşit olacak sayı. Erkek kadın. Peki ama dünyada kadın fazla da niye cennette eşit oluyor? Bu tarihinde hadis-i bir araslamadetleri biraz önce cennete baktım. Orada Kadınların daha çok olduğunu gördüm. Sordu kadınlar. Ya Allah, neden bizlere daha çok orada? Buyurdu, size çok lanet edersin, lanet edersin, lanet edersin. Çok büyük lanet edersin, Yani bu kadınlara çok lanet edin de, beddua etme muhtemelen. İladına bile, Allah belanı, gözün kırılır, Allah belanı versin, şöyle böyle ol. Bu çok günahı muhtemelen bakın böyle. Demek ki bir anne bile bak, Bir anne günahı muhtemelen. İmanlı, mümini bir kadın bile, mümini imanlı bir kadın bile kendi çocuğuna bile böyle Allah belanı versin, şu şöyle olur, gözün kör olsun, ayağın topu olsun, şöyle ol, böyle olur derse, lanet edebede ederse, bu ne oluyor? Cihayete girmesine engel olur muhtemelen. Bir zaman için tabii böyle. Olmuş oluyor. Şimdi tabii öyle insan var ki kadın cennete gitmiş, evi yani cennete girdi, eşleri cennette. Kendi cennete girdi, onu bekleyecek mi onu? Bin 1000 on bin sene, bekler mi duracak? Yok Şimdi öyle kadın da var, eşi, korusu cennette, kadın cennette. Neci nice evliya kadın var, korusu günahkar mesela. Kadın cennete girmiş. Orası cehennemde. Ne olacak bunlar? Eğlenecekler beraber birbirine muhtemelen. Böyle böyle. Eğlenecekler. Eş olacak orada. Ve cehennetten sohbetler. Yani en şeyi sohbet. Zaten sohbetler cehennetten bir nimet diyor. O hayatın bir yani yansıması sohbetler. var yani sohbetler. Böyle. Ve diyoruz sahabeler. Nereden geliyor sahabe kökünün? Sohbetten geliyor. Ya, Peygamber sahabenin onlara, sohbetten bulunanları böyle. Sohbet buradan geliyor böyle. Ne var cennette? Sohbetler böyle. Tabi orada geziyorsun, serbestsin böyle. Yorulmak var mı? Yok ama. Yurku da yok. Yorulmak yok. Dinlenmek yok böyle. Yani dinle gerek kalmıyor. Böyle. Hür serbestsin. Ama yorulmuyor ki zinde ya da sen ziddia ölümden sonra da geziyor. Nasıl geziyor? İşte uşrayı geziyor ya. Uşrayı geziyor der. İşte yürey geziyor. Bir sefer de yerden Divan Dağı'na öyle uşrayı gidiyor. geziyor. Tabii evvela bir yakınlara bir arama faslı oluyor önce böyle. Ne zaman tam köşküne erişten sonra ama. Hani gelişti yerine bu senin mülkün denildi, kapısı verildi yani. Manevi olarak yani böyle? Bu senin deneti bu böyle. Ne kadar veriliyor muhtemeldir? En fakir dünya cennette, 10 yani katı böyle. Bu en fakir cennetin yani dünya 10 katı mülkü, 10 katı mülkü öyle bir şey. 10 katı mülkü öyle Diyor ki, ama bu kadar şey ne asıl o çok büyüdü mü bu? Az bile geliyor muhtemelen orada böyle. Az bile geliyor. Şimdi bir insan yani yürürse ne kadar yürüyebilir insan? 3-5-10 kilometre yürüyor insan fazla yürüyor böyle. Fazlana yürüyemez böyle şey. Kişi bindi bisiklete. Bisikleti ne yapıyor insan? Daha hızlı gidebilir böyle. O bisiklete bindi, daha hızlı gider. Tavsiye bindi, Dağıziden bindi. Uçabildi beş km, 20, 50 km az uçalma. Dernizde çıkmaya 50 km uçar mı zembeler? Dernizde füzeler var mesela, füzeler Dünya bir an altı diye böyle muhtemeldir. hıza bakarak da, ne hıza bakarak da on kat Dünya büyüktüğü orada ne küçük kalınsınlar muhtemeldir. Mesela bak, İslam devleti uçaklarını Tadkapanmıyor İsrail'de. Küçük bir ülkesi. Bir zaman Türkiye'ye geliyordu, Konya'ya geliyordu. Allah'ın düşmanları tabii. Demek ki cennette en fakirin yer mülkü diye on katı alıyor melekler bunları. Herkes karşı kapıdan, Gel bakalım aşkannın fatbanı Ali Veli Efendi buraya bakar, petrollar, burası senin mülkümsü. Bu. bu artık ebeden senin bu. Bak Allah Allah, tabii göz kamaşan. Yani aklı hayale sığmayalım. Gözlerin görmediği, işitmediği böyle. Başka bir alem, başka bir düzen. Böyle. Farklı bir alem, farklı bir düzen. Sağlığı, zindeliği, sadi, hastalık yok. Böyle. Hiçbir şey yok cennete. Eşi var. Eskide tabii evveler bir sevişi sevişiyorlar yıllarca, yani dünya yoluyla. Aklı başlarına geliyor. Ya benim annem vardı be. Benim babam vardı. Oğlum vardı. Kızım vardı. Kardeşim vardı. Şu vardı. Nerede bunları yapalım? Arama gizliyorum bunları. Be. Arama çıkıyorlar. Bulan buluyor. Yine sorulur ama ama. Tanıdığı görüyor. Aynen tanıyor burada. Aynen böyle. Komşusunun arkadaşını hepsi tanıyor. O Nasıl seyir bir sağmalı zorlaş. Görüşüyorlar. İşte benim babamı gördü, Annemi gördün mü? Tabii gören gördüm diyor. Şimdi mahşere gördüm. Burada gördüm. Her herkes aradığını bulamayacak muhteremler. Şimdi mesela diyelim ki bir kimse annesinin babasını arıyor. Onun, anne babası, onun annesi babası arıyorlar. Onun annesi babası var. Kişi Oğlunu kızını arıyor. O da oğlunu kızını arıyor. O da oğlunu kızını arıyor. Oğlunu, kızını arıyor belli. Yani Sivris'te gidiyor bu şehir, belli. Herkese bulamayacak muhtemelen bu böyle. Kim bulursa yakınlarını, onların mutluluğu çok daha farklı muhtemelen. Yani i̇nsanın annesi, babası, el-i hataların yakınlarına böyle, kardeşlerine, amca, dayı, teyze, hala böyle, yeğenlerine, torunlarına bir insan bulabildi mi böyle? Bulabildi mi? Bir araya geldi mi bunlar? Onların mutluluğu bakanlara gıptecek onlara. Neyden soracak şimdi muhteremler? Kullarım, isteyin, isteyin, vereceğim size. İsteyin, isteyin kullarım. İsteyin, isteyin, vereceğim size. İsteyin benden. Rabbi, ne isteyelim ki? Ebedi hayat, ölüm yok. Hastalık yok. Sıkıntı yok. dert yok. Yarın düşünmek yok. Gelecek düşüncesi yok. Düşman yok. mikrop yok. Bir sivriler yok. Yani, sıcak soğuk yok. Ortaya oh, iklim. Kötü bir insan yok. Her şey güven içerisinde. Her şey bol bol bol böyle. Huzur, neşre, zevk. Namaz bir yok. Yani i̇badet yok orada. Ya ne isteyelim artık? Zekre Mevlam, sizden ben razı oldum. Sen rızam verdim ben. Hiç. O zaman Allah'ın rızası bunlara verilince Ekber bu hepsinden daha büyük. Meritim olan Ekber. Allah'ın rızası Cennetten çok farklı olacak bu temelde. Çünkü cennet o kadar güzel, o kadar güzel anlatılmaz tabii. Fakat bu da gene bedensel zevki tatmin edecek cennet. böyle. Rıza, Allah rızası ise ruhsal gıda olacak böyle. Burada coşacaklar Allah'ın o rızasıyla ile verecek. Burada coşacaklar artık neyse ondan sonra? Cemal. Ya Rabbi cemalini isteriz böyle. Geçiyor cennete ki insanın bu temelde. Bir gün ve Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne hazırlıklar oraya oturuyormuş. Tabi hazırlıklar görmüyor Buyur Cebrahisselam. Ya Muhammed kardeşim Ebu e söyle. Allah buyurdu. Allah Ebu Bekir'den razı oldu. O da alsan razı mı? Degam dönüp ya Ebu Bekir bak Cebrahisselam burada geldi. Rabbim göndermiş. Rabbim soruyor. Allah sizden razıymış Rabbim. Sen altın, razı mısın? Tabi sen Anadolu'nun duyduğunca peygamber ağızdan muhteremler duramadı Böyle fırladı böyle. En razı, en razı, en razı, en Allah'a merkezden razıyım böyle muhterem böyle. Sen uşağı da böyle. Aley geldi. Bu nedir? Rursal gıda mı? Rursal gıda böyle. Rursal gıda. Zahri Fevzül Azim. Belakşe, bu nedir Meryem'e biliyor? fevz Azim bu. fevz Azim artık en büyük kurtuluş, en büyük mutluluk, en büyük huzur bu. Kese artık en sonunda artık cemaatler kavuştu, alın kavuştu. Ebedi hayat artık buna hiçbir şey gira, adım tık burada. İlla Fatih. Fatiha.